Tüm mirası türkülerimize işleyinde yürek hanenize konuk olmak üzere TRT Türküde Gap Diyarbakır Radyo Stüdyosundan canlı olarak yayınlanan Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Armağan Elçi'den dinlediğiniz Atabarı türküsüyle selamladık sizi sevgili türkü dostları. Program ekibimize gelince sizler için programı hazırlayanlar Ayşe Değertekin, Ahmet Oğuz Gözel, teknik yönetimde Uğur Ekmekçi, Burak Özdemir ve mikrofonda ben Derya Can. Birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Bin cefalar etsen al.